303. konu, Hz. Ebu Bekir'in hicret için hazırlanması, Hz. Ayşe şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber bize ya sabah ya akşam gelirdi, ancak, Allah'ın kendisine hicret için izin verdiği gün, tam öğle saatinde bize geldi, o saatte hiç gelmezdi, babam onu görünce, Hz. Peygamber bu saatte gelmezdi, mutlaka önemli bir sebebi var, dedi, Hz. Peygamber içeri girince, babam oturduğu yerden kalkıp yerini ona verdi, Babamın yanında ben ve kız kardeşim Esma vardı. Hazreti Peygamber babama, onları dışarı çıkar, dedi. Babam, ey Allah'ın Rasulü, onlar benim kızlarımdır. Anam babam sana feda olsun. Acaba bu iş nedir, diye sordu. Hazreti Peygamber, Allah bana Mekke'den çıkmaya ve hicrete izin verdi, dedi. Babam, ey Allah'ın Rasulü, sana arkadaş olmak istiyorum, dedi. Hazreti Peygamber de, ben de seni beraber götürmek için geldim, dedi. O güne kadar bir kimsenin sevincinden ağladığını görmemiştim. O gün babam sevincinden hüngür hüngür ağladı ve ''Ey Allah'ın Resulü, şu iki deveyi bunun için hazırlamıştım'' dedi. Sonra kendilerine yol göstermek için, Beni Bilbin Bekir kabilesinden Abdullah bin Erkad'ı kiraladılar. Bunun annesi Beni Sehme bin Am kabilesindendi ve kendisi henüz müşrikti. Hareket edecekleri güne kadar bakmak için develeri ona teslim ettiler.